Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Duray Aydınoğlu, Elvan Can Tekin, Muzaffer Tunça ve Ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Programın kaydını Selahattin Çolak gerçekleştirecek. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde... Podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Defne Kahraman'a teşekkür ediyoruz. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz Hocamız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ee, ve e, Nuray Hocam, Elvan Tekin, Muzaffer Tunçal sizler de hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Merhaba. Merhaba. Evet. Biz programlarımızı salı günü kaydediyoruz. O nedenle geçen hafta çarşamba günü gerçekleşen Düzce depremini sizlere aktarmamız mümkün olmadı. Ee, ama bugün e, Okan hocamızla birlikte e, Düzce depremini konuşmaya başlayacağız. Evet hocam, bize bilgi verir misiniz? Nedir Düzce de, Düzce'de neler oldu Şimdi geçtiğimiz e, hafta meydana gelen depremin büyüklüğüyle başlayalım. Deprem büyüklüğü AFAD tarafından 5.9, Kandilli tarafından e, 6, USGS, Amerikan Jeoloji Kurumu tarafından da 6.1 büyüklüğünde olarak e, belirtildi. Depremin merkez üssü e, Göl Yaka ilçesinin, Düzce ili Göl ilçesinin e, kuzey doğusunda bulunan Sarıdere Yayakbaşı köyleri civarı olarak verildi şimdi bu bölge aslında Kuzey Anadolu fayı üzerinde bu fayın Karadere segmenti ya da Karadere fay parçası dediğimiz bölgenin üzerinde burası 17 Ağustos 1999'da büyük bir depremle tabi sarsılmıştı bu depremin 17 Ağustos depreminin en doğu ucu Karadere Fay parçasıydı. Bu deprem olduğu zaman da e, kısa bir süre sonra biz dönemin e, Başbakanı Sayın Rahmetli Gülen Ecevit'i ziyaret etmiş. E, o dönemin rektörü Gülsün Sağlamer e, Rahmetli Aykut Barka ve e, bir ekiple Rahmetli Hasan Boduroğlu da dahil olmak üzere Başbakanı ziyaret etmiş ve İki bölgede iki büyük deprem daha beklendiğini, bunlardan bir tanesini Karadere segmentinin doğusunda, yani Düzce, Bolu civarında, ikincisini ise Marmara civarında beklediğimizi belirtmiştik. Nitekim 3 ay sonra, 12 Kasım 1999'da 7.2 büyüklüğünde Düzce depremi gerçekleşti ve 800'den fazla can kaybı çok yaygın ve ciddi de bir hasar ortaya çıktı şimdi bugün meydana gelen deprem işte bu iki depremi oluşturan fayların kesişme noktasında Karadere segmentinin 17 Ağustos 1999'da kırılmayan en kuzeydoğu ucunda yaklaşık 7-8 kilometrelik bir fay parçasında meydana geldi depremin arkasından benim saydığım dün akşam bakabildiğim kadarıyla 400'e yakın artçı meydana gelmişti. Tabii artçılar hala sürüyor. Bunlardan birkaç tanesi dördün üzerine çıktı. Büyük bir kısmı da dörtten küçük depremler. Biz daha sonra iki gün önce bölgeyi ziyaret ettik. Bu yaptığımız ziyarette de yüzeyde herhangi bir fay kırığının gelişmediğini ancak e, sarsıntı nedeniyle bazı alanlarda yerde çatlaklar oluştuğunu, bunların da büyük bir kısmının e, gravite nedeniyle ya da e, yanal yayılma dediğimiz içi su dolu zeminlerin çalkalanması sonucu oluşan yarıklar olduğunu gördük. E, yüzeyde çıkan bir yüzeyde görülen bir fay bu depremde hareket etmiş bir fay söz konusu değil. Hasara baktığımız zaman tabi 12 Kasım ve 17 Ağustosla kıyaslanamayacak kadar az. Ancak bu oransal bir tanım. Özellikle zayıf yapılmış binalarda hasarlar geliştiğini, bazı binalarda duvarların yıkıldığını veya çatladığını, bazı binalarda özellikle kolon kiriş bağlantılarında kopmalar meydana geldiğini gördük. Dolayısıyla ağır hasarlı bazı binalar var. Biz tabii tümünü gezme şansı bulamadık ama birkaç yeri ilgili köylerdeki muhtarlar vasıtasıyla gezdik. Buralarda bazı alanlarda hasarların olduğunu gördük. Büyük ölçüde tabii deprem yaşanan bölgede korku yaşanıyor. Bu da önemli oranda çadır talebi getiriyor ve insanlar çadırda yaşamayı en azından Artçılar bitene kadar tercih ediyorlar. AFAD çok kalabalık bir ekiple bölgede çalışıyor. Bunun yanı sıra jandarma ve polisin arama kurtarma ekiplerinin oldukça kalabalık bir biçimde orada olduklarını ve olaya müdahale ettiklerini gördük. Yemek dağıtımları yapılıyor, çadır dağıtımları yapılıyor. Valiliği ve belediye başkanlığını ziyaret ettik. Her ikisi de son derece yoğun bir biçimde halkın taleplerini karşılamaya çalışıyorlardı. Yani görünen o ki biz yara sarma konusunda epey bir yol aldık. Her ne kadar yara alma konusunda çok bir yol alamadıksa da deprem olduktan sonra gerçekten gerek merkezi idare gerek yerel idareler halkın yardımına hızlı bir biçimde koşabiliyorlar. Evet, çok teşekkürler hocam bu özet için. E, Nuray hocam bir sorunuz var mı? Evet, evet. Buyurun. E, şimdi e, bu depremde kuvvetli yer hareketi bakımından ilginç gözlemler yapma imkanımız oldu. AFAD'ın diğer bölgelerde olduğu gibi bu bölgede de gayet e, yoğun bir e, kuvvetli yer hareketi şebekesi var, kayıt şebekesi. Yani ivme ölçerler var. Evet. Ee, ve bu depremde e, bir iki tanesi çalışmamış ama altı tane doğru bir biçimde kaydedildiğine inandığımız deprem kaydı var. Bu deprem kayıtlarını ve bu deprem kayıtlarından üretilen diğer bilgilere baktığımızda ilginç sonuçlara varıyoruz. Bu, bu deprem hani büyüklüğüne göre işte beş onda dokuz, altı, altı onda bir büyüklüğüyle orantılı olmayan şekilde yüksek imler meydana getirmiş bulunuyor. Evet. Yani beklemediğimiz imler bunlar. Evet. Ee, ve değişken bunlar. Ya yani 0.35 G yer çekimi en büyük yer imlesi olarak söylüyorum. E, 0.35 G'den başlayarak 0.40, 0.45 civarı artı bir tane de Dünyenin kuzeyinde ee, 0.60G'ye varan e, hakikaten çok büyük bir ivme var. Tabii biz mühendislik hesaplarında e, bu pik ivmelerden veya en büyük ivmelerden ziyade bizim spektral ivme dediğimiz ve yapıya gelecek toplam ivmeyi ifade eden ivmeye bakarız. Spektral ivme diyagramlarına baktığımızda bu 0.60G olan noktada iki buçuk G'ye kadar varan spektral ilmeler görüyoruz. Diğer yerlerde bir buçuk, bir ila bir buçuk G arasında. Bunlar çok çok büyük değerler ve şaşırtıcı. E, ve bu değerlere bakıldığında e, ben maalesef gidemedim deprem bölgesine ama oraya giden arkadaşlarımdan ve öğrencilerimden öğreniyorum. Hatta bir tanesiyle bu sabah da konuştum. Hasar bu e, ölçülen ivmelerle orantılı bir hasarda görünmüyor. Yani biraz evet. böyle kafamızı karıştıran bir durum var açıkçası. E, bir kere e, yer hareketi bakımından, yani deprem yer hareketi bakımından bu büyük ivmeler niye meydana geldi? E, özellikle bu 0.60 G'lik ivme acaba, Okan Hocam daha iyi bilir, Direktivite etkisi dolayısıyla mı geldi diye bir şüphe var içinizde. Ee, ben emin değilim, fayın doğrultusunun biraz ilerisinde gibi görünüyor. Ve koordinatları maalesef birkaç haritayı tam güzel eşleştiremedim. Yani diri fay haritasının üzerinde hangi noktayı o şey bunu tam e, bulamadım. Düzce'nin kuzeyi bu, bu, bu, galiba hocam. Efendim? Düzce'nin kuzeyinde bir yere denk. Kuzeyinde, evet, evet. Evet. Yani, e, or, fakat tabii ilginç bir şey var. Burada zemin koşullarının da etkisi var. Şimdi, e, genel olarak televizyonlarda özellikle e, ifade edildiği gibi zayıf zeminlerde e, e, şeylerin çok arttığı ifade edilir. Burada tersi söz konusu. Çünkü o söylenen, iddia edilen zayıf zeminlerde ivmelerin büyüdüğü, meselesi her zaman geçerli değildir. Hatta inmeler küçülebilir bile. Yani amplifikasyon yerine de-amplifikasyon dediğimiz olaylar da olabilir. Bu konuda önümüzdeki günlerde çalışacağız tabii. Yani bu zemin, elimizde oranın zemin yapısıyla ilgili bazı bilgiler zaten var. Onları daha iyi anlamaya çalışacağız tabii. Henüz olay çok daha çok yeni. Şunu söylemek istiyorum. Bu 060G'nin e, ölçüldüğü noktada, istasyonda, o istasyonun yerel zemin koşulu fevkalade iyi. Orada bir kaya var, yani bunun kayma dalgası hızı 940, yanılmıyorsam 940 metre bölü saniye, bu, bu, bu bir kayaya tekafeder kaya neredeyse. Evet. E, Öbürleri e, alübiyon zemin üzerinde anlaşılan, daha zayıf zemin üzerinde. Hatta e, 180, 200, 250 metre bölü saniyelik e, kayma dalgası hızlarının bulunduğu yerler. E, bunları çok iyi değerlendirilmesi lazım ve hasarlarla bu ivmelerin çok iyi korele edilmesi lazım. Biraz önce konuştuğum e, eski öğrencim, Doktor Şeref Polat e, şu anda e, orada. E, o o e, ilginç bir şey e, gözleminden bahsetti. E, bu yapı zemin etkileşimi, e, bu, buradaki binalar e, alçak binalar olduğu için yapı zemin etkileşimi yine e, ortalıkta söylenenlerin aksine deprem etkisini, yapıda, yapılardaki deprem etkisini azaltır. Eğer yapı rijitse, ve çok yüksek değilse daha doğrusu. Buradaki yapılar ben de biliyorum, bu sabahta konuştuğum arkadaşım söyleyedi. Zaten en fazla 3-4 katlı, 5 katlı ve hemen hemen hepsinde perde bulunduğu için çok rigid yapılar. Bunların bodrumları da yok su seviyesi yüksek olduğu için. Rijit yapılar dolayısıyla burada yapı zemin etkileşimi, zayıf zemin üzerinde. E, yapıların davranışı daha şey olur yani müspet olur daha az e, hasar alırlar bunu biliyoruz. Böyle bir durum var yani. Bu, bu, bu, bu tabi bunların hemen hemen büyük bir kısmı tahmin henüz daha çünkü bunların hepsi çalışmayla verifiye edilmeye ihtiyaç duyan konular bir de şunu söylemek istiyorum e, biraz sonra Eren Uran, belki de benim eski öğrencilerimden bağlanacak bize. Cuma günü, geçtiğimiz Cuma günü Eren oraya gitti. Bana verdiği bilgilere göre meydana gelen hasarların, o bir günlük gezme sonucunda gördüğü hasarların büyük çoğunluğu dolgu duvarı hasarı. Yani yapıların taşıyıcı sistemlerinde çok çok az hasar olduğunu ifade etti Eren. Biraz sonra kendisi de söyleyecektir. Bu da ilginç bir şey. Ama e, daha detaylı bilgiyi herhalde halen e, Düzce'de bulunan e, Profesör Zekeriya Polat e, e, o da emekli profesördür benim gibi e, arkadaşım. E, kendisiyle e, henüz temas edemedim ama orada olduğunu biliyorum. Çünkü kendisi Düzcelidir ve oradaki tatil evinde kalıyordu. Şu sırada da oradaydı. Dolayısıyla onun izlenimlerini alacağız. O çok sayıda binayı gezmiş hasar gören. Ama ilginç yani birbiriyle çelişen çok çeşitli bilgilerin olması çok ilginç. Anlayacağız önümüzdeki günlerde herhalde durum daha açıklığa kavuşacak. Evet hocam, e, Okan hocam, özellikle e, Nuray hocanın bahsettiği, bahsettiklerinden hareketle sizin de söyleyecekleriniz evet. olacaktır sanıyorum. Şimdi e, gerçekten hocamın belirttiği gibi e, henüz üzerinde çalışılması, araştırılması gereken oldukça fazla konu var. Bu tür depremlerde biz genellikle kırılan fayın etrafında ve fay üzerinde artçı depremlerin yoğunlaştığını görürüz. Burada biraz daha farklı bir şekilde artçıların bütün neredeyse düzce ovasını kaplayacak kadar saçıldığını görüyoruz. E, bu arada yeni yapılan bazı e, interferometri çalışmalarında özellikle deformasyonun düzce ovasının içerisine doğru yayıldığı görülüyor. Yani fayın çevresinde deformasyon var ama daha çok da Düzce içerisine doğru muhtemelen e, bazı arkadaşlar bunu faya, bazı arkadaşlar da bunu e, fay esnasında meydana gelen oturmalara bağlıyorlar. Tabii biraz daha üzerinde çalışılması, araştırılması gereken bir konu. E, sanıyorum e, önümüzdeki günlerde bu konuda çok sayıda araştırma yapılacak ve Bunların sonuçlarına göre daha doğru bir yoruma gideceğiz. Hocamın belirttiği gibi yine düzce özellikle 12 Kasım'dan sonra kat sınırlaması getirmişti. Dört katın üzerine binaya imar izni verilmiyordu. Düşük katlı bir yapılaşma var. Göl yaka zaten büyük ölçüde öyle çevredeki köylerde tek ya da iki katlı yapılar bizim gördüğümüz en ağır olan en fazla olanlar onlar Dolayısıyla bu düşük katlı yapılarda çok az birkaç tanesinde hasar var gerçekten bazıları ağır hasarlı olarak görülüyor ama çok büyük bir kısmında da hocamın yine bahsettiği gibi Duvarlar, briket duvarlarda yıkılmalar ya da dolgu duvarlarda çatlamalar, hasarlar görülüyor. Ee, yani e, tabii elbette ki deprem her zaman için başına gelenler için kötü bir şey ama e, 12 Kasım'a kıyasladığımız zaman oldukça az e, hasarla atlatılmış bir yapı. Tabii şunu da e, unutmamak gerekiyor. E, burada meydana gelen deprem... 7.2'lik 12 Kasım depreminden 90 defa daha zayıf bir deprem. 12 Kasım bundan çok çok daha güçlü bir depremdi. Buna bağlı olarak hasar oranının da düşük olması elbette beklenir. İvmeler gerçekten çok yüksek. Bu kadar yüksek ivmeyi böyle bir depremde çok beklemeyiz. Zemin etkisi olabilir. Yön etkisi. Belki olabilir ama bütün bunlar hepsi araştırmaya muhtaç konular. Evet, Okan Ölümün. Hocam şimdi bunların hepsini normal insanların anlayabileceği bir şeye çevirirsek yer bilimleri açısından önemli bazı değişiklikler mi söz konusudur bu depremin teknik bilgilerinde yoksa bunun örnekleri başka yerlerde de Görülmüş müdür, bilmiyorum. Tam ifade edebildim yani, mi, ama şöyle aslında ben hep şunu söylerim: Depremler insan gibidir. Hiçbir insan biyotekine tam olarak benzemez. Benzemiyor, doğru. Depremler açısından da öyle. Hiçbir deprem aslında bir başka depremle e, teknik detaylarına girildiği zaman benzemez. Her depremin kendine has özellikleri vardır. Tabii bizi ilgilendiren, daha doğrusu halkı ilgilendiren şey bu depremin teknik detaylarından çok sonuçları evet. ya da gelecekte neler yapacağı gibi konular. Evet, ben, çünkü... ben, ben de bir şeyler ekleyebilir miyim? Tabii e, buyurun hocam. Bey. Tabii. Şimdi e, bu biraz önce de ifade ettiğim gibi bu hasarların büyük çoğunluğu, ben de hadi oraya gitmemekle beraber televizyonda pek çok sahne gördük. E, bu hasarların büyük çoğunluğu hakikaten şey betonarme binalardaki tuğla veya biriket dolgu duvarlarının hasarı dolgu duvarları taşıyıcı sistemler taşıyıcı elemanlar değildir. Bunların hasarı binanın ana taşıyıcı sistemini oluşturan kolon, kiriş, perde gibi elemanlar elemanların yanında bunların hasarı yapısal olmayan hasar sınıfına girer. Eğer kolonlarda, kirişlerde, kolon kiriş düğüm noktalarında ve perdelerde ki, ki e, Düzce'deki hemen hemen bütün binalarda perde olduğunu biliyoruz. Özellikle 99 depreminden sonra yapılan binalar. Buralarda hasar yoksa bu binaların ağır hasarlı olarak e, sınıflandırılması doğru olmaz. Buna, buna rağmen... Ben anladığım kadarıyla ve birazdan Eren Vuran'ın da ifade edeceği gibi ağır hasarlı olarak sınıflandırılan binaların pek çoğunun aslında dolgu duvarlı binalar olduğu anlaşılıyor. Bu, bu durum daha önceki depremlerde de olan şeydir. Yani mesela benim gayet iyi hatırladığım Van depreminde dolgu duvarları, sadece dolgu duvarları olan bir takım binalar ağır hasarlı, hasarlı diye sınıflandırılarak maalesef yıkılmıştır. Burada da yıkımlara başlandığını görüyoruz. Yani birkaç yüz binanın ağır hasar gördüğü ifade ediliyor. Bunlar bence şüpheli. Çünkü maalesef e, depremden sonra e, deprem bölgesine bu konuda uzman kalifiye eleman göndermek konusunda doğru dürüst bir organizasyonumuz hala yok. Bu konudan çok iyi anlamayan insanlar doğal olarak gördükleri normal bir vatandaş gibi gördükleri çatlakları ağır hasar diye görüyorlar. Büyük çatlaklar olabilir. Nitekim ben televizyonda gördüğüm çatlaklardan bu o binalarda taşıyıcı sistem hasarı olmadığı sonucunu ben bile televizyondan çıkardım birkaç tane bina için. Bu konu devam eden aslında bu daha 99 depremlerinde de başımıza gelen bir şeydi. Ben 99 depremlerinde 8, Yalava'da 8 katlı gayet düzenli bir yapıya ağır hasar verildikten sonra bunun sadece dolgu duvarı hasarı e, olduğunu anladıkta anladım ve e, o hasar raporunu yazan e, arkadaşa ki bu, bu arkadaş bir inşaat mühendisi değildi maalesef e, raporunu düzelttirdim. Yani bina kurtuldu bir nevi. Yani e, bu bunu şu bakımdan ifade ediyorum. Aslında bu bu yıkılan binalar milli servet bir yerde. Bunların ye, yenilerinin yapılması zorunlu olmayabilir. Bunların basit tamiratlarla veya yıkılan duvarların lokal olarak yenilenmesiyle kurtarılması mümkün olabilir. Bu konu bizim e, zaten... Dediğim gibi 99 depreminden beri başımızda olan bir konu. Şimdi de bunun yeni örneklerini maalesef görüyoruz. Evet. Ee, hemen bir küçük ara verebilir miyiz? Müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bu bölüme... Doktor Eren Buran Bey de katıldı. Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Tasarım Gözetmeni. Eren Bey hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Evet biz Okan Hoca ile başlamıştık ama bu arada Elvan Tekin'in hemen bir sorusu var. Onu alalım. Evet Elvan. Evet hocam şimdi şöyle ivme ile ilgili konuları Konuştuk ama bir başka konu da insanların üzerinde anlaşamadığı değil bu depremin süresi bu konuda çok değişik duyumlar aldık hatta basında da çıktı kimisi 10-12 saniye civarında dedi kimisi 40 saniyenin üzerinde hatta hatta bazı hissedenler işte 17 Ağustos depremi kadar filan sürdü gibi yorumlar da yaptılar bu konuda elimizde bilgi var mı ve nedir? sizin değerlendirmeniz ben o kayıtlarda 12 saniye civarında görülüyor ama bu oradaki kişiler tarafından da bize iletildi arazi gezimiz esnasında oldukça uzun hissettik diye ama tabi burada hissedilenden çok kayıtlara bakmak lazım sanıyorum Nuray hocam da bu kayıtlar var Belki ondan evet, daha detay bilgi ben, ben. ben şu anda kayıtlara tekrar bakıyorum. Bu kayıtların tabii şu anda 45 saniyelik bir kayıt dizisi var elimde. Bütün e, alınan e, inme kayıtları ile ilgili. Ama bunun kuvvetli olan kısmı en fazla 15 saniye, 10 ila 15 saniye. Ondan sonra özellikle zayıf zeminlerde, yani deprem neredeyse bitmiş olabilir ama zemin titreşmeye devam eder. Yani fleksimile olan, mesela bazı yüksek yapılarda da öyle olur. Deprem biter, saniyelerce yapı serbest titreşim dediğimiz, yani daha önce meydana gelen depremin etkisiyle e, titreşmeye devam eder. Burada da aynı durum olmuş olabilir ama kayıtlara baktığında, zemin bakımından çok iyi olmayan yerlerde bile e, 15 saniyeden sonraki ivmelerin, deprem depresmanların e, hepsi var burada. E, çok çok küçük olduğunu görüyoruz. Yani e, çok küçük titreşim duymuş olabilir vatandaşlar ama bunlar dediğim gibi i, ihmal edilebilir şeylerdir. Yani e, hocamın dediği gibi 10-12 saniye demek doğru olur. E, etkin süresi için depremin. Evet. E, Nuray Hoca'm, e, Eren Vuran e, Bey'in zamanı kısıtlı. O nedenle evet. Ee, hemen ona sorularımızı evet. yöneltebilir miyiz? Tabii. Eren evet. hoş geldin tekrar. Hoş bulduk ee, hocam. Buyurun. E, sen cuma günü oradaydın. E, bana e, telefonda ayrıntılı olarak e, cumartesi günü konuştuk seninle. E, e, burada aktarabilir misin e, hasarlarla ilgili genel izlenimleri? Evet, tabii hocam. Ben kısaca bahsedeyim. Yine sorularınız olursa cevaplamaya çalışayım. Ee, biz 25 Kasım günü e, sabah saatlerinde e, Tepe Üniversitesi öğretim üyeleri olarak e, Gölyaka'ya gittik. Gölyaka'dan bina hasarlarını incelemek e, üzere çalışmalara başladık. E, Gölyaka ve Düzce Merkezi e, ziyaret edebildik kısıtlı bir süre içerisinde. E, hasar tespit çalışmalarından edildiğimiz bilgilere göre bizim gittiğimiz saatlerde e, yaklaşık 70 civarında binada ağır hasar tespit edilmişti. Bunların da dağılımına baktığımızda yaklaşık 54 bina %78 gibi bir orana tekabül ediyor. Civar köylerdeki bir katlı iki katlı yığma yapılardan oluşuyordu. Dolayısıyla 3, 4, 5, 6 katlı yapılar betonarme binalar. Bunların toplam sayısına baktığınızda da 12 tane bina olduğunu görüyorsunuz. Tüm depremdeki o anki ara saat. Yani bu bakanlığın sayısını... tespit ettiği, bakanlığın tespit ettiği Evet, bakanlığın tespit ettiği. Tespit edildiği, evet, evet, evet. Yani tabii 25 Kasım saat 10.30 itibariyle rakamlar bu şekildeydi. Dolayısıyla aslında yani bir katlı, iki katlı mühendislik hizmeti almamış yığma yapılarda işte çoğunluk oluşuyor bizim bize düşen görev bu az sayıdaki ağır hasarlı betonarme yapıyı bulmaktı. E, tabii burada biraz zorluk yaşadık. Gölyaka merkezi gittiğimizde aslında klasik yani deprem bölgesi ziyaretlerimizden farklı bir tablo vardı. E, nispeten çok az bir hasarla karşılaştık. Çok az hasarlı binayla karşılaştık. E, hatta işte ağır hasarlı bir e, bina var dediler. Onu, ona gittik. Tabii etrafını güvenlik bantlığa çevirmişlerdi. Dışarıdan fotoğraf çektik. İçine hızlıca bakabildik. Aslında ilk izlenimimiz şu oldu. Tabii dolgu duvarları, bölme duvarlar çok hasarlıydı o binada. Sadece bölme duvarlarında, yani balkona bakan, dış cepheye bakan bölme duvarlarda ağır hasar vardı. Ee, i̇çeride biz çok böyle e, ağır çatlaklar vesaire görmedik e, kolonlarda, kolon kiriş birleşim bölgelerinde ama e, tabii edindiğimiz bilgiye göre bina daha evvel 99 depremlerini yaşamış ve bu depremde de en nihayetinde e, bu tarz yani görsel olarak kaygı verici bir hasara maruz kalınca hemen ağır hasarlı olarak tanımlanıp etrafı çevrilmişti. E, elbet ekipler daha detaylı incelemişlerdir e, binayı. Ee, onun dışında e, yine gölyakada bence daha kritik e, hasara sahip bir binaya rastladık e, o da ağır hasarlı olduğunu düşünüyorum orada kolon kiliş birleşim bölgelerinde e, bizim yumuşak kat mekanizması olarak tanımladığımız mekanizmalere göçmek üzereyken durmuş bir bina e, o onda çok daha ağır hasar gördüğümüzü söyleyebilirim e, düzce merkezde ee, yine yaptığımız ziyaretlerde e, ağır hasarlı binaları bulduk. iki üç tane ağır hasarlı bina. Yine Gölyaka'daki ağır hasarlı bina gibi dış cepheden bakıldığında bölme duvarlarında çok ciddi çatlaklar e, yoğun bir hasar görüyorsunuz. E, içine baktığınızda yine e, Kolonkiliş Birleşim bölgelerinde çatlaklar fark ediyorsunuz ama e, belki çok da ağır hasar e, diyebileceğimiz türden değil ama yine aynı kaygıyla tahmin ediyorum. Yani binaların ...daha evvel iki depremi geçirmiş olması ve bu depremde de e, yine belli bir hasar düzeyine ulaşmış olması sebebiyle... ...yine yetkililer tarafından e, kritik görülerek e, kapatılmış binalardı bunlar. Onları inceledik. E, benim önemli bir e, tespitim şu oldu. Yeni yapılan binalarda e, hemen hemen yapısal hasara hiç rastlamadık. E, yani mühendis hizmeti aldığı belli olan... Belli bir malzeme kalitesiyle tasarlanmış binaların taşıcı sistem elemanlarında e, yapısal hasar e, görmedik. İncelediğimiz 4-5 tane binadan bahsediyorum yeni bina olarak. E, ama yine de nispeten e, eski binalarda da e, taşıcı sistemi e, işte düzgün e, birbirini karşılayan kolon kiriş çerçevelerle oluşturulmuş e, binalarda da depremi atlattığını görmek ee, tabii bizim için e, önemliydi. Yani ivmelerin yani, bir de çok yüksek olduğu evet. düşünülürse bu bir <gülüyor> evet. az hasar, yani yapısal az hasar gören binaların da çok iyi davrandığını düşünmek mümkün. Yani e, daha önce konuştuklarımızla birleştirirsek bu depremin ivmeleri e, büyüklük, depremin büyüklüğüyle orantılı değil. E, çok daha büyük. Yani böyle bir depremde bu kadar büyük deprem ilmeleri hiçbir zaman beklemezdik. O bakımdan bu bunları daha da detaylı inceleyeceğiz. Ee, Eren e, biraz önce sen katılmadan önce ben e, Şeref Polat'la eski öğrencim arkada senin abin diye evet, evet. e, Şeref Polat'la yaptığım bir görüşmeyi aktardım Şeref orada e, özellikle yeni yapılan 3 4 katlı binalarda eskilerce de hatta yapı zemin etkileşimi dolayısıyla yapısal davranışın yapısal e, deplasmanların azaldığını azalmış olabileceğini söyledi ki benim de çok aklıma yattı. Bu konuda hepimizin çalışması lazım önümüzdeki dönemde. Evet, evet, evet hocam. E, şu görüşünüze katılıyorum. Yani ivmeler oldukça büyük. E, yani Bölgedeki hasar dağılımına baktığınızda depremin büyüklüğüyle bir uyum yakalıyorsunuz. Ee, yani 5.9 moment büyüklüğüne sahip bir depremde deprem için e, hasar sınırlı diyebiliriz. Hem gölyakada hem düzce merkezde. Ama ime kayıtlarına baktığımızda bu ime kayıtlarında işte daha fazla hasar beklerdim diyorsunuz kendi kendinize. Dediğiniz gibi bu biraz daha incelenmesi gereken bir konu. Evet. Orada e, o ağır hasarlı olduğunu gördüğümüz binanın e, projelerine ulaştım. E, o projeleri e, kendi öğrencilerimizle e, analitik modellerini kurup analiz edeceğiz. E, bakalım biz de e, hasarı yakalayabilecek miyiz? E, böyle bir çalışma yürüteceğiz. Çok güzel, çok iyi. Evet. Onun dışında dediğim gibi hasarın e, yeni binalarda da dolgu duvar, bölme duvarlarının hasarlarını çok rahat görüyorsunuz. Bölme duvarları tam beklediğiniz gibi ve beklediğiniz yoğunlukta hasar almış. Ee, ama taşıyıcı sistem olarak e, hasarın sınırlı olduğunu gözlemledik. Benim şöyle bir endişem var. Yine televizyondan izlediğim kadarıyla bu hasarlı binaları yıkmaya başladılar. Evet. Aslında bu binaların hasar, e, hasar incelemeleri çok detaylı olarak mühendislik, çalışmaları bakımından çok detaylı olarak incelenip raporlanması gerekirdi ama anladığım o da fırsat olmadan bu binalar yıkılıyor. Belki de biraz siyasi şov amacıyla da olabilir. Hemen yani yerine yenisini yapacağız. Seçim yaklaşıyor zaten. Dolayısıyla öyle bir fırsatta kaçırılıyor gibi geliyor bana. Hocam o konuda da ben de bir paylaşımda bulunmak isterim. Bu benim dördüncü veya beşinci deprem sonrası hasar tespit inceleme turum oldu. Her defasında şu sorunu yaşıyoruz. Bölgeye gittiğimizde istiyoruz ki biz öğretim üyeleri veya işte mühendisler olarak yapı tasarım mühendisleri bölgeye gittiklerinde o hasarı görmek istiyorlar. Yani o hasarın incelenmesi. Çünkü deprem bizim için doğal bir laboratuvar aslında. Yani evet. yapı mühendisleri için Özellikle de böyle çok kaotik olmayan, yani deprem sonrası can ve mal kaybının çok sınırlı olduğu depremler inceleme yapmak için çok büyük bir fırsat olmalı. Ve biz burada bakanlık yetkililerinin de veya AFAD'ın da artık bu konuda bir girişimde bulunmalarını ve deprem sonrasında yapısal tasarım işiyle uğraşan mühendislerin, yapısal davranışla ilgili çalışmalar yürüten akademisyenlerin organize edilerek, organize bir şekilde AFAD ve bakanlık yetkilileriyle sahada inceleme yapmalarını çok kıymetli buluyoruz. Dolayısıyla keşke böyle bir organizasyona gidilse, deprem sonrasında sahtesli çalışmalarında biz de katılsak yetkililerle beraber, işte gerekli güvenlik önlemlerini de alarak, ve sonrasında dediğimiz gibi hasar almış binalar da böyle hemen yıkılmasa da e, daha detaylı incelense hasar türleri incelensin, e, belki bir numune alınsa, e, projeleri elde edilsin e, ve bizim e, yapacağımız gibi detay analizler yapılsın. E, hatta belki orada bir yani belki az hasarlı ama e, yapısal olmayan elemanlardan dolayı kullanılmaz durumda olan bir bina bulunsa ve o yerinde kuvvet uygulanarak yıkılsa, kontrolü bir biçimde, biz bunları hep gözlemlesek. Yapılacak çok şey var bu konuyla ilgili bence. Evet, evet haklısın, çok haklısın. Evet. Ben, ben bu arada Eren Bey hemen bir soru sormak istiyorum. Ee, siz üniversite olarak mı gittiniz yoksa… <gülüyor> e evet. İrtepe, olarak, evet, Yeritepe evet, Üniversitesi e, öğretim üyeleri olarak gittik. E, rektör hocamızdan e, rica ettik. E, i̇şte bize bir araç sarsis etti kendisi. Evet. E, evet, üniversite olarak gittik. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Hem Gölyeka'da hem de Düzce'de, e, yani daha evvelki depremlerden farklı olarak e, çok hoş karşılandık. Yani üniversiteden geldiğimizi söylediğimizde e, oradaki halk özellikle e, çok destek oldu bize. Çünkü halk hangi bina hasarlı olduğunu çok iyi biliyor. Hemen size bak şu şurada falancanın binasında şu hasar varmış diyebiliyor. Bu da çok ilginç bir e, deneyim oldu. E, ve biz e, halkın desteğiyle orada e, işte yönlendik, e, binaları gezdik. Bunu da söylemek isterim. Yani teşekkür ediyorum oradaki yardımcı olan herkese. Evet. Şey As bir şey sorabilir miyim? Bu tabii, tabii. Adliye Adliye sarayındaki duvarların düşmesi konusunda bir şey söyleyebilecek misiniz? Çünkü o konuda da spekülasyon yapıldı da. Hayır hocam, oraya gidemedik maalesef. Gidemedim. Yani evet. ben gittim oraya, tabii hani bir inşaat mühendisi değilim ama gözlemlerimi aktarabilirim. Oldukça kompleks bir bina, yani girintili, çıkıntılı, bir kısmı alçak, bir kısmı yüksek. Yani baktığınız zaman son derece düzensiz bir yapı olduğunu görüyorsunuz. Bu çatının önündeki parapet devrilmişti. Ee, onun önündeki e, döşemeler devrilmişti. Onların altından e, bu izolasyon için kullanılan XPS levhaları dökülmüştü. Ama o levhaların doğrudan doğruya e, tuğla üzerine tutturulduğu, arada herhangi bir sıva vesairenin olmadığı da Görülüyordu. Şimdi bir iskele kurmuşlardı biz. iki gün önce oradaydık ve onarım başlamıştı. Belki bitirilmiştir bile. Sanıyorum bütün hasar o binada yine benim televizyon görüntülerinden anladığım kadarıyla hepsi yapısal olmayan hasar. Bu parapet duvarı veya bizim inşaat mühendisi da kalkan duvarı dediğimiz olay her yerde zayıf yapılır. o o usulüne göre yapılmamış bir kalkan duvarı. Maalesef bunlar çoğu depremde zaten yıkılır. Pek çok deneyimimiz vardır bu konuda. Yani dolgu duvarlarının yapılmasının da bir mühendislik konusu olduğu Türkiye'de kabul edilmez. Mesela iki tane birbirine dik gelen ve köşede birleşen iki tane e, tuğla duvarın birleştiği düşey bir ayrıt boyunca oraya bir düşey atıl yapmak gerekir. Yani beton bir koloncuk yapmak gerekir. O taşıyıcı değil bir ama iki tane duvarı birbirine tutar. Hiçbirisinde yok. Dolayısıyla o konsolların ucunda mesela köş köşelerde gelen duvarlar olduğu gibi büyük hasar görmüş. Büyük çatlaklar var. E gayet tabii evet. olur. Yani e, hiçbir dayanakları yok bunların. Bunlar yapısal eleman değildir diye şu güzel şekilde yapılıyor Türkiye'de. Yani bu, bu aslında inşaat hatasıdır, proje hatası değil. Taşıyıcı sistemde e, bir şey yok veya az bir hasar var, Eren'in söylediği gibi. Ama hasarın büyük çoğunluğu bu duvar ve bu duvar e, şeyini hasarlarını da halkımızda maalesef bakanlık yetkilileri de ağır hasar diyorlar. Problem buradan kaynaklı diyorlar. Evet. Evet. Evet. Evet. O Adalet Sarayı'ndaki hasar esasında bizim afet yönetimi dersinde örnek olarak göstereceğimiz şey. Hani biz diyoruz ya, ama sarsın bitmeden binayı terk etmeyin, çıkmayın, koşmayın dışarı. <gülüyor> o, tam, o tam ona örnek. Yani çıkınca kafanıza bunlar düşecek diye derste gösterecek bir şey haline gelmiş o fotoğraf. Evet, Okan Hocam siz e, üniversite olarak mı gittiniz? Hayır ben Şioloji Mühendisleri Odası'nın bir deprem danışma kurulu var. Evet. Onun başkanlığını da ben yürütüyorum iki yıllık bir süre için. Biz odadan bir ekip oluşturarak gittik. O da başkanımız vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ve Hacettepe Üniversitesi'nden katılan arkadaşlarımız vardı. Yani o da böyle bir çalışmayı organize etmişti. O vesileyle ziyarette bulunduk. Evet gerek sizin gerek Nuray hocamın ve Eren Bey'in e, anlattıklarından çıkarabildiğim kadarıyla e, şu anda e, çok e, ciddi ve önemli bir e, çalışma yapmak için imkan var yani özellikle e, bu işlerden artık APAT sorumlu o da ayrı bir tartışma tabii programlarımızda e, oldukça fazla e, konuşmuştuk e, ama e, orayı bir laboratuvar haline dönüştürmek mümkün herhalde hem diğer bilimleri açısından hem de deprem mühendisliği açısından böyle bir imkan sağlanabilse ne kadar iyi olur diye düşünüyorum doğrusu. Değil mi Nuray Hocam ne dersiniz? Evet haklısınız. AFAD'ın şunu söylemek isterim. AFAD'ın yaptığı iyi bir şey var. Bunu gerek geçen iki yıl önceki İzmir depreminde, yani Samos depreminde ve bu depremde de gördük. E, AFAD çok iyi bir kuvvetli yer hareketi şebekesi kurdu Türkiye'de. Eskiden bu kadar ayrıntılı ve çok sayıda kayıt elde edemiyorduk. Şimdi bu kayıtlar e, gayet iyi bir biçimde e, sahalara yayılmış aletler. Ve depremden hemen sonra bunları yayınlıyorlar. Bu çok çok iyi bir hizmet. E, o bakımdan AFAD'ı Afad bir, bir sürü açıdan tenkit ediyorum ama AFAD'ın bu yaptığı e, hizmet çok önemli. E, çünkü bu kayıtlar bize ileri düzeyde araştırma yapma imkanını veriyor. Eskiden ne bileyim 99 depreminde mesela elimizde bu kadar kayıt yoktu. Vardı ama daha önceki depremlerde ise çok çok az kayıt vardı. Hatta bazı depremlerde hiç kayıt olmayan depremlerimiz vardı. Yani şimdi bu iyi bir şey ve bu biz inşaat mühendisleri açısından ve deprem mühendisleri açısından söylüyorum araştırma için bu kayıtların varlığı büyük bir nimet. E, o, o bakımdan e, bundan sonra dediğiniz gibi yapılacak araştırmalar konuyu e, umarım daha ileri bir biçimde açıklığa kavuşturacaktır. Evet. Okan Hocam, e, Solomon Adaları ve Endonezya depremi üzerinde de e, durabilir miyiz? Biraz dünyadan da bahsedelim lütfen. Tabii. E, aslında Kasım ayı yani bu geçtiğimiz, hatta içerisinde bulunduğumuz ay deprem açısından dünyada aktivitenin bir miktar fazla olduğu bir ay. 2022'de henüz 8'in üzerinde deprem yaşamadık. 2021'de 3 tane deprem yaşamıştık. Genellikle her yıl 1 tane 8'in üzerinde deprem yaşarız. Bu sene biraz büyük deprem yaşamadık. Ee, bu sene yine 7'nin üzerinde 11 tane deprem yaşadık. Ee, geçtiğimiz e, yıl 2021'de e, 7-8 tane böyle deprem var. Dolayısıyla e, büyük deprem açısından değil ama e, özellikle 6-7 civarındaki depremler açısından e, bu sene oldukça özellikle Kasım ayı faal görünüyor. Bunların içerisinde tabii Endonezya 6.9 büyüklüğünde, 18 Kasım'da meydana gelen bir deprem. Bu önemli bir deprem çünkü can kayıplarının ve hasarın yoğun olduğu bir deprem oldu. Tabii Güneydoğu Asya, Leha sınırında olması nedeniyle daima büyük depremlere sahiplik yapan bir yer. Ama tabi sadece levha sınırları değil, onlara paralel uzanan çok sayıda fayda depremlere yol açabiliyor. Bunun yanı sıra yine Solomon Adaları 7 büyüklüğünde bir depremle. Fiji Adası, Tonga Adası 7 ve 7.3 büyüklüğünde depremle ki Fiji'de iki tane oldu. Depremlerle sarsıldılar. Özellikle Kasım ayının başında 9 Kasım'da Fişe, Fişe Adaları'nda 6.8, 6.6 ve 7 büyüklüğünde 3 tane peş peşe aynı günde yaşanan deprem var. Bunların içerisinden can kaybı açısından en fazla olan Endonezya depremiydi maalesef. Evet, bir de en son bir volkan patlaması oldu herhalde değil mi hocam? Ee, şimdi e, Havai'deki bir volkan faaliyete geçti evet. ee, en büyük merak orada çünkü e, yanılmıyorsam 1984'lü 84'te son faaliyeti olmuştu oldukça uzun bir süre geçti bu faaliyet artacak mı yoksa böyle zayıf bir faaliyet olarak mı kalacak e, şu anda en çok merak edilen konulardan bir tanesi bu e, havaydı umuyorum ki çok artmaz çünkü Havai'de olan e, volkanizma genellikle yüksek, volümlü oluyor. Bu da iklim konusunda çok ciddi problemler yaratıyor. Bu anlamda e, biraz e, merakla beklenen bir konu olmaya devam edecek. Evet, çok çok büyük bir volkan değil mi hocam? Çok evet, büyük Büyük evet, bir volkan. Okan evet. Eren Bey sizlere çok teşekkür ederiz programımıza katılıp destek verdiğiniz için. Sağ olun. Depremsiz günler yaşayalım <gülüyor> ve başka konularda bir araya gelelim. Okan hocam. Evet. Afetsiz günler diyeledim size. Evet. De sadece depremle değil, tüm afetlerden uzak günler diyor. Çok çok teşekkürler, teşekkürler. davetiniz için. Sağ olun. Sağ Gelecek hafta yeni bir Altın saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çakalın. Hoşça